Harikulade, fıtri bir zeka. ilahi bir mevhibe. En muudil mes'elelerde zekasının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa. Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur'an. Bütün teyiz ve zeka kaynağı bu. Bütün o lemalar doğrudan doğruya, bu kaynaktan nebean ediyor. Bir müştehit, bir imam kadar rey sahibi. Kalbi bir sahabi kadar imanla dolu.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 Üniversitenin muhtelif fakültelerinde müsbet ilimler tahsil eden şahitleri pek çoktur, yüzlercedir, binlercedir. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. Memleketin her tarafında bulunan bu yüzbinlerce binlerce Risale i Nur talebesinden hiçbirinin, hiçbir yerde asayiş işi muhil, hiçbir hareketi, hiçbir vakası yoktur. Her nur talebesi, hükümetin, nizam ve intizamın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 tefessüh etmiş, batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin tar taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. misale doğru nuru anlamıyorlar, yahut anlamak istemiyorlar. Beni skonastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar.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 Bu küçük halise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, var görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevkinamına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm hak meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti.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 Herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini adeta, asrı hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur, hepsi huzur içindeler. Temiz, uldi, sonsuz bir şeye bağlanmak. Her yerde hazır, nazır olana. Alemlerin yaratıcısına bağlanmak. O yolda yürümek, o yolun kara serdarısı olmak. Evet, ne büyük saadet.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 ha, geliniz ey Ehl-i İslam, hep beraber ağlaşalım. Hayır hayır, gözyaşlarıyla, feryatla tedavisi mümkün değil bu derdin. Allah için uğraşalım, Nihat yazar. Bediüzzaman Said Nur. Büyük ve dahi adamların beşiği olan Türkiye, şimdiye kadar ne kadar mevzul mücahitler, mücedditler ve bütün manasıyla büyük insanlar görmüştür.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 ...bizden hürmet yerine sadece tazik ve zulüm görmüştür. Fakat o bundan neyinmiş ne de yolunu değiştirmiştir. Bir Bilakis o daha iyi biliyor ki... ...mücadelesiz, fedakarlıksız, ızdırapsız hiçbir davaklık tutamaz. Ne de olsa ne kadar biz bu güneşin ışığını söndürmek istesek de... ...onun nuru karanlık gönüllerde birer meşale gibi yanıyor ve bize aydınlatıyor... Bu büyük insanın hakkı ve davasının meyvesidir. Ne mutlu kendisine. Cevat Rifat Efendi Bediüzzaman Benim zaman sahip Güzel Türk vatanının yetiştirip bütün beşeriyete örnek insan olarak hediye ettiği büyük dahi, büyük müfrit ve muhteşem bir insanın ismidir. 90 yıla dolduran hayatının her günü birer nur halesi, birer fazilet ışığı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 ve artık modası geçmiş olan falan bu kıymetli küçümsemek isteyen midir o Şöyle bir mukayese yapabiliriz. Üstad-ı Azamla Haşa, masal ustadı değil. Muasır olan büyük adam ve Hindistan'ın kurtuluş şahberi Mahatma Gandhi. Biri İngiliz ceberotuna, İngiliz emperyalizmine ve onun korkunç istila ve istismarına baş kaldırmış ve yıllarca büyük davasına hizmet ederek İngiltere'nin bütün haşmet ve kudretini, azim iradesi önünde aciz ve mefluç bir hale getirmiştir. Bizim bu tipte yetiştirdiğimiz büyük insanın mücadele ve mesai hayatı ve şekli, birincisine çok benzemekle beraber, fazla olarak ona Cenab-ı Hakk'ın bahşiş buyurduğu Müslümanlık ve iman nuru da kendi ziyasını güneş gibi İslam iklimlerine ve diyardan diyara aşırıp getirmiştir. Arada sadece büyük ve esef bir fark vardır. Bu fark, birincisine 400 milyona yakın bir insan topluluğunun gösterdiği sarsılmaz inanç, hürmet ve bağlılık. Bizimkine karşı da, mahdup bile olsa, bazı asalet fukarası, soysuzların açığa vuran istihval ve sinsi hücumları. Ya Rabbi! Neden bizi böyle her kıymetli fazileti paça paçavraya döndürecek kadar tesbahileştirdin, biliyor musun? Sana karşı günahımız çok da büyüktür. Yeter, Ya ilahi Yeter bu sukuk bize! Cevat-ı Rıfat Atihan. Bediüzzaman kimdir? Bediüzzaman, mahut ve mühlik uçurumlarla dolu olan içtimai seyrimizi, manevi değerler bakımından bir nur-i imani ve ziya i şadi ile taht-ı emniyeti almaya çabalayan, ve bu hususta bilmenin kendi kendini idare etmek, bilmemenin çörü körüne idare olunmak hakikatına vücut vereceğini halk kitleler arasında temsil ettiren insanlar. Belirli zaman ahlaki kıymetler ve milli hasletlerin pozitif ilimlerle muvazi olarak katlı mesafe edemediğini, bu mana ve şekil muvaceyesinde yetişen çöllü kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin İstikbalde milletimizin rüyet ufkunda bir karabela olacağı hakikat katkısını gözlere sokan ve çareyi halasında gösteren kimsedir. Şark ve şark zaman şart ve garp arasındaki azim müfarakadını, şahsiyet mefhumunun daralma ve genişlemesinden neşet ettiğini gören ve asrın maymun taklitçiliğine varan şahsiyesizliği önünde şahsiyet mefhumunun ilahi yüksekliğini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 ve iradesini onlar gibi istihfat etmesinler. Komünizme ve dine karşı tuttukları doğru yolda azimle devam etsinler. Nur talebeleri namına Sadık Sungu Ziya. Bediüzzaman. Baxson, Ahlak ve Dinin İki Kaynağı adlı son kitaplarından birisinde, bilhassa ahlakın bir insan cemiyetinde alçalmış vaka derecesinden ulvi mefkure seviyesine,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 Kur'an-ı Kerim'in 20. asırdaki lafsi değil, manevi tefsiri ispat ediyor. Akla gelen bütün istifhanları, zerreden güneşe kadar iman mertebelerini, vahdaniyet-i ilahiyi, nübüvvetin hakikatını ispat ediyor. Arz ve semavatın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve ahiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mahiyet-i ebedi saadet,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 Yekûn-u 130 risaledir. Meşründe çalışanlar